Baş Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Türkiye'den 20 baroya kayıtlı kent ve çevre hukuku alanında çalışmalar yürüten avukatlarla barolar, çevre ve kent hukuku komisyonu temsilcileri 3. basın toplantısını 13-14 Temmuz'da Denizli Barosu ev sahipliğinde yaptı. Komisyon toplantı sonrası yayınladığı bildirgede sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkının yok edildiğini tespit etti. Ayrıca küresel iklim krizinin içinde bulunduğumuz günlerde her kentin kendi özelinde de büyük ekolojik sorunlar yaşadığını ekledi. Sonuç bildirgesinde Kütahya-Uşak bölgesinde yoğunlaşan madencilik, Denizli ve Aydın'da sanayi atıklarının yanı sıra yenilenebilir ve temiz enerji diye sunulan jeotermal santrallerin tarımsal alanları tamamen yok ettiğine dikkat çekildi. Ve bölgede yaşayan, tarımda geçinen halkın ekonomik gücü azalmaktı. Santrallerin yarattığı hastalıklar ise, en çok da kanser vakalarının artışında kendini göstermekte ifadelerine yer verildi. Komisyon sonuç bildirgesinde yaşadığımız ekolojik kriz küresel kapitalizm merkezde çevre ve kentleşme politikalarının sonucudur. Türkiye'de kapitalizm içine girdiği krizi doğaya saldırarak aşmaya istemekte denirdi. Türkiye'nin çok kirli kategorisinde su kullanım endeksi kıtlık sinyali veriyor canlı türleri açısından. Ciddi risk olan tarım zehri kullanımı da son 10 yılda %57 oranında artarak 59 bin tona yükseldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevresel Göstergeler Başlıklı raporda felaket uyarısı yapıldı. Rapora göre %20'nin üzerinde kıtlık sinyali veren su kullanım indeksi yıllar içinde artarak %25,8'e çıktı. Türkiye'nin su kaynakları yönetimi konusunda önlem alması gerektiği tespiti yapıldı. Türkiye endemik bitkiler açısından çok zengin olmasına rağmen bu türlerde ciddi tehlikeyle karşı karşıya. Türlerin 600 kadarı çok tehlikede, 700 kadarı da tehlikeli kategorisinde. Milli park, tabiat parkı, sulak alanlar, kent ormanlarını kapsayan korunan alanlar, toplam alana oranı bunların %10,1'den %8,9'a geriledi. Türkiye'nin 2017 yılı enerji tüketimi ise... 145,3 milyon ton eşdeğer petrol seviyesinde olduğu yazıldı. Türkiye'nin birinci yani doğal enerji yoğunluğu Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasını ile karşılaştırıldığında ise oldukça geride kaldı. Rapora göre çevresel etkiler açısından karayollarına tercih edilmesi gereken demir yollarının kullanımında da yük taşımacılığı 2013'te %75 iken %43'e düştü. Yangınların büyük çoğunluğu insanlar tarafından çıkarıldı. Tarım zehri kullanım miktarı son 10 yıl içinde %57 oranında artarak 59.000 tona yükseldi. Çevre Şehircilik Bakanlığı sağ olsun böyle bir yayın, rapor yayınlamış. Van Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile Van Gölü Aktivistleri Derneği İşbirliği ile düzenlenen 2. Ulusal Van Deniz Bisikleti Şenliği yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden katılım sağlanan 130 gönüllü bisikletçi, van Kalesi önündeki Atatürk Kültür Parkı'nda bir araya geldi. Burada konuşan gönüllüler Van Gölü'nün kirletilmemesi ve gelecek kuşaklara temiz bırakılması amacıyla etkinliğe katıldıklarını söylediler. Van TSO Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç ise Van Gölü'nün kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Van Gölü Aktivistleri Derneği de böyle bir işbirliği içinde festival düzenlediklerini ifade etti Oruç. Van Gölü temiz kalsın, mavi kalsın sloganıyla kamuoyunda bir tür farkındalık oluşturmak, aynı zamanda Van Gölü'nü koruma kanununun çıkması için ülkemizi yöneten birimlere vesaire vermek istiyoruz. 5 günlük kamp programımızı bugün İpek Yolu ilçemizde başlattık. Programımız Van Gölü'ne sınırları olan Edremit, Gevaş, Tatvan, Adilcevaz, Ahlat, Erciş, Muradiye ilçelerimizde de devam edecek. Tuşba ilçemizde son bulacak. Bizler bu anlamda Van Gölü temiz kalsın, mavi kalsın istiyoruz dedi. Daha sonra Atatürk Kültür Parkı önünde bisikletlerine binen gönüllüler Van TSEO önüne kadar pedal çevirdiler. Burada kendilerini karşılayan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van'ımızın güzel değerlerini ülkemize tanıtmak, Van Gölü'ne dikkat çekmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak adına sizlere ihtiyacımız var. Ayrıca Van'a olan ön yargıları da kırmamız lazım ilimizin artık güzel etkinliklerle, güzel festivallerle dile getirilmesini istiyoruz ifadelerini kullandı. İrlanda eski Cumhurbaşkanı Mary Robinson, Birleşmiş Milletler Kadın Bölümü Başkanı Dr. Fumzile Mlamba Nuguka ve Ted Woman kuratörü Pat Mitchell gibi isimlerin bulunduğu ve Türkiye'den de Gülseren Onanç'ın da aralarında bulunduğu dünyanın farklı ülkelerinden 34 kadın Değişim için Kadın Lider Dayanışması adıyla bir araya geldi. Kadın liderler iklim adaleti için kadın liderliğinin önemine vurgu yapan bir bildiri yayınladı. Bildiri de şöyle dendi. Şimdi kadınların ve kız çocuklarının bilgeliğine ve liderliğini tanıma zamanı. Şimdi sayıca büyüme ve güç inşa etme zamanı. Tüm kız kardeşlerimiz iklim adaleti için ayaklanmaya, liderlik etmeye, görece güç ve ayrıcalık sahibi olanları başkaları için alan açmaya ve destek vermeye davet ediyoruz. Her şeyi değiştirmek için herkese ihtiyacımız var. Mary Robinson yaptığı açıklamada bu bildiri kritik bir çağrı yapıyor. Alanları ve uzmanlıkları ne olursa olsun kadınlar ve kız çocukları iklim adaletine öncülük edebilir ve bu liderliğe derinden ihtiyaç duyuyoruz dedi. Tek dünya tek şans. Bu şansı hep birlikte yakalayalım. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek yaratalım. Esen kalın.